94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madre. Bugün programımızda hem yeni haberler hem de bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantısı hazırlanırken çok kısa bir haber. Şu anda Barcelona'da Kopenhag öncesi son tur dönüyor. İklim görüşmelerinde 2-6 kasım ve bununla ilgili haberler yavaş yavaş düşmeye başladı. Her ne kadar görebildiğim kadarıyla henüz net bir şey yoksa da en azından şöyle bir çağrı gördüm. Obama eli boş gelmesin Kopenhag diye bir çağrı var. Bunu da Danimarka'nın yani ev sahibi Danimarka'nın ilgili Bakanı yapmış. ...Obama'nın Kopenhag'a gideceğine dair de bir haber gördüm bu arada. Öyle mi? Evet, yani gidebileceğine dair bir e, laflar geçmeye başladı. E, bu da bir iyi şey diyelim isterseniz. Evet. Yani... İyi haber. Tabii bu kesin değil ama Obama'nın Avrupa Birliği... E, yetkililerle yaptığı konuyla ilgili görüşmede yine her zamanki gibi böyle bu iş çok önemli bir tadında bir takım şeyler söylemiş. Ama bu arada da o haberin içerisinde Obama'nın Kopenhag'a gitmeye hazırlandığı da var. Evet yani gerçi lobi gruplarının harcadığı paralarını da görünce dudağı uçukluyor insanı ve Obama'nın ne kadar şey yapacağı o haberlere dayanabileceği sonradan bakarız o haberlere evet. şimdi öncelikle. Telefonda. Evet telefon bağlantımız hazır herhalde e, biliyorsunuz bu haftanın en e, önemli e, o, haberlerinden bir tanesi geçen haftadan itibaren aslında ve bütün e, basında da çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanan GDO yönetmeliği oldu. E, şimdi bununla ilgili olarak GDO'lu e, gıdaların önü açıldı mı açılmadı mı nedir durum bunun için e, Yeşiller Partisi'nin tarım çalışma grubundan Doktor Süleyman Yılmaz. Merhaba Süleyman. Merhaba Mehmet. Merhaba. Ee, şimdi önce bir soralım. Bu yönetmelik, e, yasasız bir yönetmelik çıktı diyorsunuz. E, ben okuduğum kadarıyla e, şeyden, basın açıklamalarından. E, bu yönetmelik GDO'ları serbest bıraktı mı şu anda? GDO'lu ürünlerin e, ithalatını, e, yurt içinde alım, satımı ve gıda endüstrisinde e, veya gıda üretiminde kullanılmasını ve ee, artı e, yem sanayinde kullanılmasını serbest hale getirdi Bu yönetmelik e, ek, e, tohumların ithalatı veya e, tohumların serbestçe ekimi üzerine olan bir yönetmelik değil Sadece gıda olarak ithalatı ve e, yurt içinde ile ilgili Yani Türkiye'de yine GDO ekilemeyecek öyle mi? Evet yani şu anda daha doğrusu şu anda bununla ilgili bir yasa ya da yönetmelik yok Evet. Ama daha önce yayınlanmış bir genelgeyle şimdilik yasak GEDO'lu Ye, tohum ekilmesi. Peki daha önce bu yönetmelik çıkmadan önce ithalatı da yasak mıydı? Ee, şey Düzenleme yoktu. Yani siz e, bu konuda bir düzenlemeniz, bir e, yasal bir şeyiniz olmadığı için hani gelip gelmediğini biliyoruz ama daha önce... E, bu GDO karşıtı grupların yaptıkları bir takım araştırmalarda ya da ta, e, bazı ürünleri tahliye ettirmelerinde... ...yurt içinde e, dışarıdan ithal edilmiş e, bir takım gıda ve yem ürünlerinde GDO ürünlere rastlandı. Evet. Peki bununla ilgili en büyük sorun olarak genelde e, galiba çiftçilerin e, yaşayacağı zorluklar... ...ya da yerli tohumların ortadan kalkması gibi şeyler söyleniyor. Bununla ilgili ne diyebilirsin? Şimdi e, eğer... Genel anlamda konuşacaksak eğer GDO'lu tohum e, ülkemizde ekilmeye ve GDO'lu ürünler yetiştirmeye başlarsa bu çiftçiyi tabii ki çok doğrudan etkileyecek bir şey. Sonuçta e, bu, e, bu GDO'lu tohumlar ucuz olmayacak. Şirketlerin sattığı patentli ürünler olacak. Bunları elde edebilmek için de çiftçiler yüksek bedeller ödemek zorunda kalacak. Zaten bizim küçük çiftçimiz bunları yani tarımın içinde bulunduğu koşullardan dolayı alabilecek durumda değil. Ancak bu bu tohumları tarımı bir sektör olarak gören yatırım yapılacak bir alan olarak gören büyük büyük çiftçi yani agro dediğimiz işi yapan insanların elde edebileceği şeyler olacak bunlar. Küçük çiftçileri aslında bir tür e, tasfiye yöntemi gibi de görebiliriz bunu. Çünkü onlar bunlara kolaylıkla ulaşamayacaklar. Almak isteseler bile. Yani alacaklarından zaten şüpheliyim de. Evet. Bu e, GDO'yu bir de herkesin bildiğini varsaymayıp bir tarif evet, de etmemizde evet. fayda var herhalde. Yani genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar diyoruz ama nedir aslında bu? Yapılan. E, şimdi e, işte Kadını değiştirmekten veya verim kapasitesini arttırmaktan veya bir takım e, haşerelere karşı, e, böceklere ve bitkilere karşı e, bir takım direnç mekanizmaları oluşturmak için e, başka bir canlıdan alınan bu bir bakteri olabilir, başka bir bitki olabilir. Onun bir DNA parçasını tohumun içine aktarılması, genet, e, o DNA'nın onun içine yapıştırılıp başka bir e, canlı forma dönüştürülmesi ama bunu tadını arttırmak için yapıyorsanız tadını değiştiriyorsunuz. Eğer bir, bir e, parazite karşı direncini arttırmak istiyorsanız. Ama sonuçta evet, bir mısıra, bir buğdaya e, bir böcek geni aktarmış oluyorsunuz öyle mi? E, evet bir bakteri. Şu anda bakteri. En, e, evet en bilinen şey e, bir bakteri geni. Yani yaygın olarak kullanılan e, birçok çalışmada aslında daha deneysel düzeyde. Ama e, işte domatese aktarıldı tadını arttırmak için. Bir de <gülüyor> e, şu anda... Dünyada en yaygın olarak ekilen soya, mısır ve pamukta bir bakteri gene aktarılıyor. Ben senin katıldığın geçen sene NTV'deki bir tartışmadaki şeyi hatırlıyorum. GDO'lu ürünleri savunan bir profesördü galiba. Hı. Şey demişti, bundan daha doğal ne olabilir işte gen dünyanın en doğal şeyi değil mi? E, Hatırlıyor ama, musun onu? Evet hatırlıyorum fakat şunu kabul edelim ki... E, ağır metaller baş... de doğal zaten. Nasıl? <gülüyor> Ağır metaller de doğal değil doğal mi? Onlar bütün da, evet. bütün zehirler <gülüyor> yani, doğal. Oraya kadar götürürseniz evet. yani şey, <gülüyor> doğada zaten yani hani eğer her şey bu şekilde bir doğal doğal olarak bakacaksak. ama şunu söyleyebilirim ben istediğiniz kadar az oranda olsun. Eğer başka bir DNA parçasını bir canlıya aktardığınız anda o artık bizim evrim sürecinden geçmiş binlerce yıldır e, ...yeryüzünde var olan canlı değil, başka hiçbir şekilde tanımadığımız başka bir canlıya dönüşüyor. Yani aslında evrime müdahale etmiş e, evet, oluyoruz. Evet, evet. O, ona artık domates diyemeyiz. Artık ona mısır diyemeyiz. Artık ona eğer mısır aktarırsa artık o bir mısır değil. Eğer e, biber aktarırsa o biber değil. Pamuk aktarırsa o pamuk değil. O başka bir canlı. Bir de şey e, riski de var değil mi? E, yani siz bir yere diyelim ki e, GDO tohumları ektiniz... Ama yan taraftaki tarlada normal tohumlu şeyler var ama oraya gidebiliyor bu genler. Tabii, e, Yayılabiliyor. Gen, tabii gen kaçışları deniyor. Özellikle ona daha e, benzer bir tür diyelim. E, başka bir tür yapmışlarız ama yine de onun akrabası olabilecek başka türlere gen kaçışları olabiliyor. Ve bunlar e, daha önce tespit edildi. Bunlar e, mahkemelerde e, mahkeme konusu Hmm. de oldu geçmişte İkide Hatta doktörü ter dışında <gülüyor> tersine de mahkeme konusunda oldu yani aha evet evet, evet. karşı olan bir adam <gülüyor> benim mesela genim, benim benim gelim benim... sizin bahçeye kaçtı tarzında. <gülüyor> <gülüyor> evet ve bunun parasını vereceksin dedi Bunu vereceksin de. yani adam sen işte sen... istemeden aldın ee, ama olsun artık benim gelimi kullanıyorsun bunun parasını dava... Ve kaybetti. E, kaybetti adam. Bu adam kaybetti bunu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama büyük bir mücadele veriyor şimdi. Tabii. Peki evet. şeyi e, sormak istiyorum. Belki e, e, aslında... Bizim e, tabii ki çiftçilerin durumu vesaire bir yana şu anda en azından bununla ilgili bir düzenleme olmadığı için asıl önemli olan tüketicinin bundan evet. sonra açıkça GDO'lu ürün yiyecek olması değil mi? Evet şimdi burada e, ne ithalatı işte e, serbest bırakılıyor tamam e, Tarım Bakanlığı oluşturulacağı bir uzmanlar komitesinden alınacak izinlerle falan geçecek ama şimdi burada bir, birkaç tane hassas şey var e, programınızın da kısa olduğunu biliyorum e, elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdi binde 9'un altında eğer şey varsa bunu GDO'suz kabul ediyor. Hmm. Binde 9'un altında bir üründe e, şey varsa e, e, e, e, üzerine Gd olarak etiketlemen gerekiyor. GDO'lu diye. Binde 9'un üzeri olursa. Hmm. Yani %1'e yakın. Ama altında böyle etiketleme zorluğunuz yok. Ama etiketleyemiyorsunuz yani, da değil mi? Yani GDO'suz diye de etiketlemeyiyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Biz, ee, e, siz mesela kendi ürünüzü tamamen doğal koşullarda ürettiniz ve ee, işte şeker ilavesiz gibi veya içi içinde evet. doğal bir katkı maddesi yoktur demek gibi, e, işte gidiyorsun ürün diye. E, Baten şey etiketlemek istediğinizde buna müsaade e Bu ne saçma bir şey yani gıda evet, katkı yani. maddesiz diye etiketlemek yasak değil de neden evet, şekersiz olsun? diye, şeker evet. ilavesiz diye etiket GEDOS'u hayır diyor, rekabet şeyini diyor, aykırı diyor, öbür ürünü diyor, zor duruma düşürüyorsunuz. E peki bütün sodalı içkilerde var öyle, şekersiz işte. Evet, evet var ve sonrası bu, bu yönetmelik aslında Tarım Bakanlığı'nın kendi fikri değil, daha çok öyle bir şirket sahibinin hazırladığı bir Hazırlayabileceği bir mantıkla, e, bir şirket sahibinin hazırlayabileceği bir yasa gibi adeta. Evet, bunun mahkemeye götürülmesi söz konusu mu? Evet, götürülebilir fakat e, götürülmesi de gerekiyor. E, benim korkum şöyle bir şey. Şimdi e, bu ki, bir yasal dayanağı yok. Yani mevcut işte, e, tarım, gıdayı ve e, yemi ilgilendiren... E, yasa hükümlerinde GDO'ya ilgili hiç atık yok ve herhangi bir yasaya atıkta olmaksızın havada bir yönetmelik çıkartıldı şimdi. Şimdi biz e, haklı olarak itiraz ediyoruz. İşte e, bu dayanaksızdır. işte e, sadece e, işte ithalata izin veriyor, tüketime izin veriyor ve bunda haksız koşullarda insanların habersizce GDO'lu ürünü tüketmesine sebep olacak diyoruz ama e, benim korkum şu e, tamam o zaman e, biz artık e, yasasını da çıkartalım ama biz bunu ithalattan da kurtaralım. Kendi ülkemizde yetiştirelim. Kendi ülkemizde GDO'lu tohumumuz üretelim gibi bir yere götürülmesinden korkuyorum. Yolu açıyorlar yani. Yolu açıyorlar. Yani belki bizim haklı itirazlarımızı e tamam o zaman yönetmelikten memnun değilsiniz. Buyurun yasa yapalım. Bir de dışarıya bağımlıktan kurtulup GDO'lu tohumları burada üretelim. Burada kendi tohumumuz üretelim. Kendi GDO'lu teknolojimizi üretelim gibi bir yere götürülmesinden korkuyorum. Aslında Türkiye gibi... E, e, Biyoçeşitlilik e, zenginliği açısından düşündüğümüzde yani Avrupa'nın daha fazlası biyoçeşitli olan bir ülkede e, işte geleneksel tohumların e, bolluğunu yaşandığı bir ülkede bizim GDO'lu hiçbir ürüne ihtiyacımız yok. Peki hiçbir çok... GDO'lu toğuma ihtiyacımız yok. E, dedi, dedi, bir de şey var bu yönetmelikte yine hani e, şeyde ileride diyorum 2 yaşından küçüklere Heh, mamalarında falan kullanılmaması gibi bir şey koymuşlar. İyi niyet gösterip e, peki 3 yaşındaki üç yaşındaki ne zararına olmayacağını nereden biliyor? Ya da anne karnındayken bu çocuk bu çocuk iki bu çocuk doğmadan önce annesi bu ürünleri yerse gıda ürünleri ve bunların potansiyel tehlikeleriyle karşılaşırsa bu bu konuda hiçbir şey yok yani e, ya aslında zararlı olabileceğini baştan kabul ediyor ki baştan kabul ediyorlar bir potansiyel tehlikelerin olduğunu kabul ediyorlar. Hani bir şey 2 yaşındaki sıfır ila 2 yaşındaki çocuk yemesin ama doğmadan önce yesin. Çünkü anne karnına sonra evet, e, anneye yani. geçecek bir şey bu. Genle ilgili bir şey. Evet yani rahimde çok büyürken şey halindeyken. Yani anne, anneden e, çocuğa ulaşmasına hiçbir engel yok bu DNA parçacıkları. Peki çok kısaca şeyi söyleyebilir misin? Yani e, potansiyel sağlık tehlikesi nedir e, GDO'nun? Şimdi e, bakın uzun vadeli etkileri Bunların bilinmiyor. Yani e, çok Daha da, o da kadar böyle, zaman hani, olmadı bir zaten. felaket, evet bir felaket selahlığı e, yapmak istemiyoruz. Hep böyle insanları korkutmak istemiyoruz. Uzun vadeli şeyleri yok. Fakat önlem ilkesi açısından siz e, bizim e, işte onlar yıllarca bu ürün kullandıktan sonra, ah işte bakın potansiyel, yani potansiyel tehlikelerinden söz ediyorsunuz ama bir şey çıkmadı demek değil. Yani baştan bunun güvenli olduğunu bize gösterilmesi gerekiyor. Evet. Yani 10 yıl sonra evet bilmem işte düşük, düşük, düşük, şey, düşüklere sebep oluyor ya da işte erken ölümlere sebep oluyor gibi bir şey çıktığında yani onlarca yılda evet. bu ürünleri tüketenlerin günahı ne olacak? Evet, özellikle de herhalde alerjen olması vesaire gibi şeyler konusunda bazı kanıtlar da var evet, galiba. Evet bilimsel yayınlar var yani literatüre girmiş yayınlar var ama hani mutlak şunu yapıyor gibi net bir şey henüz konmuş değil ama yani önlem ilk yazısından bunu... Ee, ...bunları bizim şu anda tüketmememiz gerekiyor. Evet Çünkü yani önlem... Tabii bizim ihtiyacımız yok. Yani doğru doğru düzgün tarım politikalarına ihtiyacımız var bizim. Ee, bizim yeterince tohumumuz da var, yerel tohumumuz da var. Evet, evet. önlem ilkesi denilen de yani bir şeyin kötü sonuçlar vermesi, zarar verme ihtimali varsa... ...ondan evet. kaçınmak gerekir. Basiret ilkesi yani. Bir zorunluluk yoksa ya ama evet. bizim şu anda dediğim bir zorunluluğumuz yok bunu tüketmeye... Evet. Peki o zaman şöyle bağlayabilir miyiz? Yani en azından e, işin politik mücadele kısmı bir yana bunu tabii ki yönetmeliğe karşı ya da çıkabilecek yeni yasaya karşı bir, bir sürü şey yapılacak ama en azından tüketicilere bu etiketi görürseniz GDO'lu e, etiketini kullanmayın diyebiliriz değil mi rahat rahat? Tabii bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Zaten bizim, bizim toplumumuz, bizim toplumumuz e, henüz e, gıda ile daha doğal bir ilişkisi var. Batılı toplumlar gibi değil. Yani bizde her, her kültürden her içerideki yer kültür seviyen insan oturduğunda nerede eski domatesin tadı nerede eski işte meyvelerin tadı diye oturup konuşuyor. Yani bile bile gıda olur ürünleri ucuz olduğunu bilse bile almaz. Fakat şimdi bu yönetmelikte bu %9'un altındaki ürünleri etiketleme şey pardon binde 9'un altındaki ürünleri etiketleme zorunluluğu olmadığı için insanlarımız farkında olmadan tüketecekler. Evet. Katkı maddesi olarak geçiyor. En çok mısır diyoruz. En çok soya diyoruz. yani. Ve bunlar geçtiğimiz... da çok tüketilen şeyler. En azından evet. kat, mad, şey olarak yani bir sürü şeyin içerisinde birleşen olarak var. Evet. Evet. evet, evet mısır ve soya çok kullanılan bir İnsanlarımız evet. bilmeden tüketecek. Yoksa Türk toplumu dediğim gibi hangi kültür seviyesinde, hangi ekonomik seviyede olursa olsun bile bile gıda ürünü... Yedioğlu gıda ürünü insanlar değil Türk topluluğu. Zaten şey bile, daha... şeker bile Mısır'dan yapılıyor artık öyle evet. değil mi? Yani gıdaların evet, içerisinde evet, kullanılan... Şey şurubu, e, şurubu. Mısır şurubu. Şey, Mısır, şey, Mısır şurubu. medeniyeti gibi evet. Mısır medeniyeti. Hayır burada aslında e, temel sorun bir de çevre sorunu, sağlık sorunu gibi görünüyor ama e, onun da ötesinde bence ciddi bir demokrasi. Evet. Ne sorunu var yani şeffaflığa evet. ulaşamamak ve yani kendi kaderini belirleyememesi Belirleyemem, vaeğini çok evet, önemli bir şey. yiyeceğinizi siz karar veremiyorsunuz verdiğiniz zannettiğiniz yerde aslında yüzde birin altındaki bir oranda size bu bir şekilde yedirilmiş. Olsun. <gülüyor> Şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri açısından çok evet, zorlu, zor Peki. Değil. Çok teşekkürler e, Süleyman. Ha, e, artık bu meseleler bitmez. Tekrar nasıl olsa konuşuruz. Hı, konuşuruz. Teşekkür ederiz Süleyman. Kolay gelsin. Canım. Sağ olun. Doktor Süleyman Yılmaz'la konuştuk Yeşiller'den. E, GDO ile ilgili çıkan, GDO'lu ürünlerle ilgili çıkan son e, yönetmelik hakkında. Get Down with 350. Harika evet. bir şarkıydı gerçekten. Evet. Mayer Luay'ın. The 350. 350 Get Down adlı şarkısı. Evet. Evet, 350 ile ilgili aslında bütün şeyleri de anlattı yani baştan sona ve içinde hakikaten bir tane de GDO'lu bir şey vardı. <gülüyor> Yürüyen domates, bacaklı bir domates. <gülüyor> Bu da şeye uymuş oldu biraz önceki GDO sohbetimize. Şimdi son haberler neler var bilimizde? Evet yani bir kere 2050'ye kadar 150 milyon iklim evet. mültecisi olacağı haberi var ki bu Guardian'dan John Wither'ın haberi 3 Kasım tarihli. Bu Environmental Justice Foundation diye bir rapor, gruptan çıkan bir rapor yani Çevre Adaleti Vakfı yani dünya nüfusunun %10'un yerinden edilmek zorunda kalacak yani evini terk edip başka yere gitmek zorunda kalacak iklim değişikliği yüzünden deniyor ki çok önemli işte şimdi mesela daha yeni Vietnam'dan gelen haberleri bilmiyorum e, duyma fırsatında oldu mu yani Vietnam'da zaten dördüncü tayfun Filipinleri vuran tayfun Vietnam'a da gitti ve e, sayı giderek yükseliyor 57 kişiye çıkmış durumda ve yükselen bir sayı işte bunlarla iklim yüzünden tamamen Miryane Tayfun'unymuş mesela bu Reuters haberi. Aynı haberde şey de söylüyor Maldivlerin e, Cumhurbaşkanı Muhammed Naşit ya da başkanı Muhammed evet. Naşit'in biz e, bu cenneti bırakıp bir mülteci kampına gitmek istemiyoruz sözü yer alıyor. Gerçekten yani e, hakikaten hani şey e, Nepal hükümetinin de Everest evet. e, ana kampında bir hükümet toplantısı yapacağını ee, okudum. Binlerce metre yükseklikte Gerçekten e, olağanüstü şeyler bunlar. Yani Maldiv hükümetinin suyun altında e, toplanmasının ardından Nepal hükümetinin ben düşünüyorum bizim hükümet e, olsaydı mesela Maldivler ya da, ya da Nepal'de acaba ne yaparlardı? Yani herhalde biz önce Maldivleri kalkındırmalıyız e, ö, ö, ö, falan. Hayır bir de bu suyun kadar suyun altına batmak hani önemli <gülüyor> değil o kadar mı derlerdi. <gülüyor> bu kadar bayrağı ve milli e, bir ulusal bütünlüğe falan değerlere e, önem verilen bir ülkede mesela şimdi Maldivler hükümetinin e, bir süre sonra Birleşmiş Milletler'deki bayrağı kaldırılmak zorunda kalacak. İndirilmek zorunda kalacak çünkü ülke olmayacak yani. Böyle bir ihtimal var şimdi o açılardan da bakmak lazım. Hayır bu gidişle şimdi bu habere bakarsak sadece Maldivler gibi fiziksel olarak ortadan kalkacak ülkeler değil. Bazı ülkeler ciddi ciddi insan olmadığı için de ortadan kalkabilir ya da bir şekilde işgal edilebilir. Mesela Bangladeş gibi vesaire bir takım ülkeler. çünkü i̇şte Bangladeş'i zaten Bangladeşliler Hindistan'a göç edecek ama onları silahla ve duvarla karşılayacak Hindistan mesela. Sular altında kalınca. Maldivlerden güzel bir haber daha var. Yüzde kırkı adaların ülkenin yüzde kırkı elektriğinin yakında şeyden rüzgar güllerinden. Üstelik de orası şey bir yer yani. Yüksek tepeleri olmayan bir yer. Yani ince bir hesap yapmış olmalılar. Bir de e, turizm açısından oldukça e, yani bir turist bölgesi değil mi? O kadar az elektrik harcayan bir ada değildir sanıyorum. Evet. Katiyen. Şey fakat enteresan şeyler var. Mesela olumlu e, tarafından bakalım. Çok az zamanımız kaldı diye Lester Brown'un Guardian'da çıkan gene 3 Kasım tarihli The Guardian gazetesinin online'dan tabi internet sitesinden bakıyorum. Plan B yani B planı dördüncü versiyonunu da çıkartmış Lester Brown ve şeyi söylüyor. Yani çok az zamanımız var Kopenhag'da ve anlaşma da yapılamayabilir. Üstelik i̇şte iki büyük engel de var diyor bir tanesi böyle anlaşmaları kimse fazla taviz vermek istemiyor hükümetler. Dolayısıyla ayak sürüyorlar işte bak Çin yapmıyor Hindistan ya da Amerika gelmeyince ben niye yapayım filan bir bundan oluyor diyor. Dolayısıyla da çok asgaride bir anlaşma olacağı söylenebilir. İkinci ve onun kadar önemli bir sebep de bu anlaşmalar yapılsa onaylansa bütün çizgisinde istenen çizgide yapılmış olsa bile o kadar uzun. ...görüşmeler ve işte imza onay süreçlerinden geçiyor ki... ...buna da yapacak vaktimiz var mı? Çok tartışmalı diyor. Fakat elbette bu görüşmelere katılmalı. Bütün var gücümüzde desteklemeliyiz. Ama öte yandan da... ...medeniyeti kurtarmak için... ...insan medeniyetini, iklim değişikliğinin korkunç sonuçlarından kurtarmak için... ...sadece buna bel bağlamamız söz konusu bile değil ama iyi haber diyor. İşte kitabında da bunları yazmış teknik olarak mümkün ve bilinenin çok ötesinde bir şey başlamış. Yani rüzgar paneli, güneş panelleri ve rüzgar çiftlikleri konusunda acayip sayılar veriyor. Yani hem Amerika, mesela Texas eyaletinin nüfusunun tamamını neredeyse karşılayacak bir rüzgar kapasitesi düşünüyorlarmış Texas için. Bush'un memleketinde yani. Ya da Çin'de mesela devasa büyüklükte mega diyorlar onlara. Altı büyük rüzgar çiftliği yapılıyormuş ki bu da 105 bin megavatla mesela şeyin iki katı. Teksas'ın iki katı kadar bir şeyi de Çin'e yapıyorlar. E aynı zamanda Kuzey Afrika'da işte herhalde bu Cezayir, Fas, Tunus gibi yerlerde yarı çöl ve işte çok sıcak yerlerde güneşli muazzam şeyler kuruluyormuş. Rüzgar panelleri ve bunlar da Avrupa'nın enerjisinin, elektrik enerjisinin yarısını karşılayacak. Hesap bunlar yapılıyor ve girişildi diyor Messi. Sanırım asıl problem bütün bu yatırımlar e, hakikaten hızlandı yenilenebilir enerjiye yönelik ama bunlar mevcut kapasitenin üstüne ekleniyor. Yani Mevcut e, fosil yakıt kapasitesinin yerini alması lazım. Yani evet, Bunların tabii. üstüne ekleyip diğerlerini sürdürdüğünüz kapatmadığınız sürece sadece ekonomiyi büyütmüş ya da enerji üretim kapasitesini büyütmüş olursunuz. Ama bunları açarken kömürleri kapatmak gerekiyor. Kesinlikle Herhalde... kömür yasa memorandum falan e, kesinlikle e, önemli. İşte onun için de şirketler kömür ve petrol şirketleri acayip paralar harcıyorlar. Onu söylüyordum programın başında yani. The Telegraph gazetesinden bir şey var. İnanılmaz rakamlar. Yani 300 milyon harcamış enerji sektörü. Bu sadece 3 ay için e, lobbying yapmakta 2009'da son 3. çeyrekte. Kopenhag yaklaşıyor evet, masraflara arttı öyle. tabii. Evet. Ve yani %40 bir artış geçen yıla göre falan böyle. Bununla da tabii... Bayağı hatta... da insana kitap yazdırıyorlar gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> evet. Yani şimdi çok önemli bir kitap çıktı ama onu daha sonra herhalde ele alacağız. James Hogan'ın Richard Littlemore'la beraber İklim Örtbas Edilmesi diye muazzam bir kitap çıkmış. Ama maalesef daha yeni okumaya çalışıyorum. Fakat şöyle reklamlardan bahsediyorlar ümit <gülüyor> Aslında karbondioksit yeşildir diye televizyonlarda Oo, ve billboardlarda çıkmıyor, çıkıyormuş ve dünyanın en büyük temizleyicisidir aslında. Tabii diye. siz kirlilik diyorsunuz biz ona yaşam diyoruz diyordu. Yani reklamın şeyi oydu. Evet temiz, kokusuz ve tatsız. ya yani Harika, ideal temizleyici Heh. diye karbondioksit veriyorlarmış. Ama Yesman'in şeyi <gülüyor> olayı vardı ya ticaret odasına. Hı hı. Tufaya düşürdü, mahvetti. Yani biz küresel ısınma üzerine çalışıyoruz dediler. <gülüyor> Hemen reddetti. Ticaret odası biz böyle bir şey yapmıyoruz deyince de onu teşhir etti. Acayip üye kaybına uğruyormuş. Bu da iyi bir haber. Evet, Ticaret evet. odasında ki üye kaybı buzulların erimesinden hızlı oluyor diyorlar. <gülüyor> böyle şeyler de oluyor. Bakalım ne olacak? Evet e, özellikle de bakalım. Barcelona'dan ne sonuç çıkacak? Haftaya herhalde Barcelona sonuçlanmış olacak. Bunun sonuçlarını ve Kopenhag'da nereye doğru gidiyoruz? Obama en sonunda gidip gitmemeye karar verdi mi vermedi mi onları öğreneceğiz. Olacağız, evet. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Evet kalın. sürdürülebilir yaşam kolektifine de desteği için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.